Kovul billah min eşşeytan eracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatü vesselamü ala rasulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. ba'd. Kaldığımız yerden Leylul Avtar'ın şerhine, yani Leylul Avtar'ı işlemeye devam edeceğiz inşallah. Babus sani demiş Kitabus Suyam'da ikinci bir bap açmış. Ebul Berekat rahimahullah Bab ma ca fi yevmil gaym ve şek. Yani karşılığı manası tercümesi şek gününde Bulutun hilali görmek noktasında önümüzü gamme yaptı, kapattığı günde bugün hakkında gelen hadisler babı. Biliyorsunuz biz hilali görüp oruç tutuyoruz, hilali görüp orucu bırakıyoruz. Hilal gökte, yani ay gökte olduğu için gözlem yapılırken bazen sis sebebiyle, bulutlar sebebiyle bazen kapalı kalabilir. Gerek bu ayın başlangıcında gerek sonunda olabilir. O yüzden bununla alakalı ahkamı anlatacak. Burası çok önemli. Bu babı dikkatle dinleyin inşallah. An İbni Ömer radıyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal İzâ ra'aytumuhu Yani hilali gördüğünüzde oroca başlayın. Ve izâ ra'aytumuhu feaftiru O zaman da ikinci gördüğünüzde ayın sonunda gözetlediğinizde oroç tutun. Fein zhumme aleykum Size kapalı kalırsa فَقْدُرُوا lahu فَقْدُرُوا Yani takdir edin. Şimdi burada kadara kelimesi Şimdi birazdan rivayetleri de getireceğiz. Otuzuncu güne tamamlamak mı? Yani feekmilü thalâthine mi? Yoksa فَقْدُرُوا Yani dayaka. Daraltmak, kısaltmak. Ayı yirmi dokuz sayın. Otuza geçirmeyin mi demek? Çünkü Allah diyor ki Ayet-i Kerime'de Celle Celaluhu فَأَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ yani insan belaya uğradığı, rızkı daraltıldığı zaman, yani kısıldığı zaman. Bazıları fakturu lahu kısmını demişler ki kadara yani bayyaka, daraltma. Yani o zaman 29 gün. O ay 29 gün demek. Tabi bu doğru değil. Cumhurun kavli bu değil. Şimdi anlatacağız inşallah. Akhrecehu. Kim akhrecehu? Yani Bukhari Müslim çıkarmış bu hadisi ve nesai ve bunlar rivayet etmişler. Ve fil lafzin İmam Buhari'nin lafzında eş-şahru 29 ve 20 Hicri ay 29 gecedir diyor. 29 gece. Burada tabii hicri ay 29 gün olur demek değildir. Çünkü hicri aylar 30 gün de olabilir. Yani o zaman ay 29 gündür derken bir inhisar yani sınırlandırma yok. Ama genel itibariyle hicri aylar 29 gün demektir. Yoksa bu ifadeden o zaman ay 30 gün olmaz sonucu çıkmaz. فَلَا تَسُومُ حَتَّى تَرَوْ Yani Hilal'i görene kadar oruç tutmayın. فَاِنْ غُمَّ aleykum Kapalı kalırsa yani siz geçti göremediniz, bulut geçti, hava kapalıydı, hava kirliliğinden göremediniz. فَاِنْ <gülüyor> غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُ الْعِدَّةَ ثَلَاث۪ينَ Bukhari'nin lafzında bu var. O zaman فَاقْدُرُو <gülüyor> ثَلَاث۪ Ekim Eylül yani 30 güne tamamlama. Burada kadara kelimesinin manası yani eğer kapalı kalır 29. gece göremediyseniz o zaman 30'a tamamlayın. Demek ki o ay Şaban ayı veya Ramazan ayı 30 gün demektir. Bir başka Wa din başka bir lafızda Anhu zekara Ramazana fadara bbiyede Peygamber söylesem Ramazanı zikretti sonra eline vurdu fadara bbiyede, fal al al Şehr keda hak Hâkada ve hâkada ve hâkada. Peygamber işaret etti ayın nasıl olduğunu. Fümme <gülüyor> akada ibhâmehu Üçüncüde bağladı ellerini. Birbirine bağladı. Sûmü lirûyeti ve afzırı lirûyeti. Yani onun hilali gördüğünüzde tutun, gördüğünüzde bozun. Fein ghumme aleykum faktirû felâthîne. Eğer kapalı kalırsa da o zaman 30'a tamamlayın. Şimdi hadis usulünde bir esas var. Bir hadisten istidlal yani delil çıkarma, istihraç yapmadan önce ne yapmamız gerekiyor vacib olan? Hadisin bütün lafızlarını cem etmek. فَقْدِلُّ birinci lafız. Yani ne demek? Yorumlar olabilir, ihtimaller olabilir ama bak Bukhari'nin lafzı ve şimdi getirdiğimiz Müslim'in lafzı. Bu son olan da Reva'l-Müslim, İmam Müslim'in lafzı. Bukhari ve Müslim lafzında ziyade bir kelime var. فَلَاث۪ينَ Demek ki فَقْدِلُّ'dan kast edilen şey 30. güne tamamlamak demek. O zaman 30. güne tamamlamak demek. Ve fi rivayetin başka bir rivayeti أنه قال innal 29 gün. Felā tasumū hattā taraw wa lā tufṭirū hattā taraw fe in ğum Müslim ve Ahmed. Aynı şekilde Ahmet ve Müslim de bu rivayeti ne yapmışlar, nakletmişler kardeşler. Dediğimiz gibi burada cumhurun kavli, cumhurun görüşü şeyden faftirū ifadesinden kastın ayın 29 gün sayılması değil ayın 30 güne tamamlanmasıdır demiş ilim sahipleri ilim ehli insanlar. Burada tabii kim bu kavli söylemiş? Wa ile senye ذهب cumhur, ikinci kavle giden cumhur fakihler dediler ki fel muradu fakdiru lehu takdir edinden murat kadiru avvel'şahr ve hesabu tamamu 30 yani ayın başını Hesaplayın, ona göre 30'a tamamlayın. Yani biz o zaman hilali gözetlemeye Ramazan'ın birinci günü çıkmayacağız. Ne zaman çıkacağız? Şaban ayının başlayacağı gün çıkacağız. Anlaşıldı mı? Bütün seneyi kontrol etmek zorundayız. Bir ay önce hangi gün başladıysa ona göre 29 veya 30 diyeceksin önceki ayı öyle mi? E, sen Şaban hangi gün başladığını bilmezsen Ramazan hilalini nasıl hesaplayacaksın ki? Öyle mi? Dolayısıyla bir ay önceden çıkmak gerekir. O zaman dediler manası kadirun'un ayın tamamını başından itibaren hesap etmektir dediler. Ee, tabi tabii lügat ehli lugat ehli kadirü az önce söylediğim gibi daraltmak manasında tabir ettikleri için onlar diğer kavle, diğer görüşe gitmişler. Cumhurus selef ve halef halefin ve şey selefin ve halefin cumhuru, min eş-Şafiiye e, ve ve, ve, ve min ahnaf ve şafilerden tamamı demişler ki fakturu lahu tamamu 30 yumen 30 güne tamamlanmasıdır demişler. Kemekale Ahmed bin Hanbel inne manahu faderuhu tahta sahab yani onu bulutların altına bırakın yani 29'u 30'a tamamlamayın demektir diyor. Fe innahu yakfi fi reddi zalika rivayetul musalaha bi 30 kema taqaddam geçtiği gibi diyor. Bu gelen rivayetler, bu nakiller hepsi 30 gün olduğunu işaret eden rivayetlerdir diyor. Allah bu konudaki en doğru meselemi bilendir. Gene Ebu'l Berekat rahimehullah bu babı şu hadislerle tamamlamış. Onları da okuyalım inşallah. Ziyade lafızlar da getirmiş. Wan Ebi Hureyre anhu sallallahu aleyhi ve sellem: in fa Eğer bulut size kapalı kalırsa Şaban ayını 30'a tamamlayın. Yani 30 güne tamamlayın. 30. günden sonra Ramazan başlıyor demektir. Ee, gene aynı şekilde Ahmed'in rivayet ettiği ve filavzi Ahmed sumu li ru'yati ve in gumi fa uddu 30. Ondan sonra 30 sayın diyor. 30'a tamamlayın diyor. Bütün burada bu bapta getirdiği hadisler onları okuyun. Ravahu Ahmet ve Tirmizi ve sahihahu başka bir lafız getirdi. Sumu li ve in gumi fa uddu 30 sonra iftiru. 30 güne tamamlayın. 30 günden sonra ne yapın diyor. Artık 30. günden sonra iftarınızı yapabilirsiniz diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Özellikle bugünle alakalı kısa olarak ahkamdan bahsetmem gerekirse. Burada çok uzun uzadıya ihtilaf getirmiş. Yavuşşek denen gün o Ramazan'ın başlangıcı olan gündür. Şüphe duyulan gündür. Yani bulut kapalı kaldığında. Ya bugün Ramazan niyetiyle ne olur? Hani Hilal acaba vardı da biz mi göremedik? Şüphesiyle. Adam kalksa Ramazan'a niyetlense bunu nehyeden... Hadisler gelmiş. Seleften bazılarından şek günü, şüphe günü, oruç tutmanın cevazına dair nakiller gelmiş. İbnül Kaym Rahimullah bunu kendi kitabında uzun uzadayan rivayetleri, nakilleri irdeleyerek Zadül Mead adlı eserinde bunların gelen bütün rivayetlerin zayıf olduğunu söyleyeyim. Mesela Ömer İbnül Hattat'tan gelen, Ali Radıyallahu Anh'udan gelen 4-5 tane daha rivayet var. Bunların hepsi munkatı, kesik senetli hadislerdir. Şek günü, fi şek Oruç tutmak asla ve asla caiz değildir. Alimler bundan nehyetmişlerdir. Racih olan görüş de budur. Başka mesela Amr i̇bn Aslan getirilen rivayet de var. Onu da burada uzun uzadı, irdelemiş. İbn-i zayıf ravi olduğu için, yalancılıkla bilindiği için bu adam e, onun hadisi makbul, kabul edilmemiş. Bu konudaki hiçbir e, rivayet sahillik derecesine ulaşmamıştır. Yani şek günü, şüphe günü oruç tutulmaz. Bilakis oruç terk edilir. Hatta ne bilsen bir rivayette ee, yanlış hatırlamıyorsam burada İbn Mace de naklediyor onu veya Nesaide olması lazım. Ne bilsensem diyor ki evet e, Nesayide. La e, testabilu shahr bi samun yamen au Yani Ramazan ayını bir gün ve iki gün önceden oruçla karşılamayın. İlla en yuafı kadar ki siyamenken yasumuhah dokum. Yani sizden birinin adet üzere tuttuğu oruç mutabık gelirse o müstesna. Yani adam Davut orucu tutuyor, siyamı Davut tutuyor. Bir gün yor, bir gün bozuyor, bir gün yor, bir gün bozuyor. Adam denk geldi ki Şaban ayının 29. günü, o oruç tuttuğu gün, o tutabilir müstesna. Veya adam pazartesi, perşembe orucu tutuyor, o adam tutabilir. Ama nazran, yani adak olarak, kefareten, kefaret olarak, Ramazan orucuna niyetle, yani veya vacip olan bir orucun kazasını yaparken asla ve asla bu bir veya iki gün önce var ya Ramazan'dan önceki. O gün oruç tutulmaz. İmam Nesani'nin yaptığı rivayette Allah Resulü bundan nehyetmiş. Gene Bezzar naklediyor. Bir lafzın neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ansiyami siddeti eyyamin ahaduha liyevmüllezi yaşukku Peygamber altı günde oruç tutmayı yasakladı. O günlerden biri de şek günü, şüphe günü. Yani o da Ramazan'ın başlangıcı olan hilalin görülmediği bulutun kapattığı o gün, o gün oruç tutulmaz. Ne yapılır? Ay 30'a tamamlanır. Denir ki Şaban ayı bu ay 30 gündür denir. Ee, önümüzdeki bab, yani bir sonraki Ebu'l-Berakat olan e, açtığı bab bir beldede hilalin görülmesi de bütün Müslümanlara vacip olur mu? Onu işleyecek. Onunla alakalı hadisleri getirecek inşallah. Burada kalalım. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. وَاَخِلِ دَوَانَا اِلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ alamin. Subhanek Allahumma wa bihamdik ve'şhadu an la ilaha illa ente